Top 5 yapayım mı? Please like! Şaka şaka! İftan bu videoyu beğenin! Bye bye! Şimdi benim üniversitede çok sevdiğim bir tane kardeşim vardı. Bu arkadaş şey böyle batın ilim derler hani. Kalp, kalp gözü açıkta derler ya öyle bir adam. Yani hakikaten garip. Yani ben böyle şeyleri birebir yaşamasam aslında çok inandırıcı gelmiyor ama ya adam rüyasında hakikaten yaşayabileceği olayları falan kısım kısım böyle gördüğü, yakınını gördüğü falan olmuştur yani. Böyle kalp gözü basireti açık bir adam hakikaten işte. Allah bazı kullarına bildiriyor demek ki o şekilde. Çok güzel bir adam. Bu arkadaş bu arada çok çok zeki bir arkadaştı. Yani akıl seviyesiyle de yani ben 3 saat çalışıp böyle bir şey anlamaya çalışırdım. Bu gelirdi Mehmet bu bu bu derdi falan. Çözerdi yani. Çok çok üst seviye bir çocuktu. E zaten şu an üçüncü üniversiteyi bitirdi arkadaş. Yani öyle bir adam hakikaten. Neyse bu arkadaş bir gün topoloji denen matematikte bir ders var topoloji. Ne demekti? Böyle yeryüzü bilim mi demekti top? Böyle garip bir şey ya. Öldük zaten. Bitirdiniz bizi hocaları. Yani zulmedildi bize. İşkence edildi o derslerde. bu çok ağır bir dersti matematikte topoloji. Adında hayır var mı? <gülüyor> ha? topoloji yani ne bilimi desem ur ne bilimi top bil yani dersin değil mi yani çok zalim bir ders hakikaten bu bahsettiğim kardeşim bu dersten 4 kere kaldı 4 kere. Ama bak gerçekten çok zeki bir çocuk. Yani böyle yani yüklense yüklense çözecek işi. Ama arkadaş garip işte 4 kere kaldı. Son kaldığı hani dönem dönem ya bu ders. Son kaldığı dönemde daha kaldığı sınıfa geçmeden önce bir de bu arada şöyle benim de üst, üst dönemimde kalıp zaten benim sınıfa geliyor. Ama tekrar söyleyeyim öyle bir çocuk değil yani. Böyle çok düzensiz bir hayatı var o yüzden kalıyor sürekli. Neyse şimdi bu arkadaş daha o sınıfa gitmeden önce evde böyle başladı. Mehmet benim evlenmem lazım. Ben evleneceğim hissediyorum. Evlenme vaktim geldi. Lan oğlum delimi dışımısın, divanımsın, öğrenciyiz, aşktan ağzımız kokuyor, ikisini de bir ekmeye banıp yiyoruz yani böyle benim evlen ben hissediyorum evleneceğim lan oğlum hayırdır nasıl evleneceğim Cık, ben olacak bu iş evleneceğim Allah adam kaldı o dördüncü kalsın mı üç mü dört mü dört herhalde o sınıfa bir giriyor sınıftan bir çıkıyor diyor Mehmet ben evleneceğim aşık oldum buldum diyor ulan o arkadaş deli misin, misin ne oldu daha hayatındaki en nefret ettiğin derse girdin yani bir ders girdin 40 dakika girdin 45 dakika girdin Cık, burada bir arkadaş var bu e, olacak evlenecek bu arkadaşa böyle artık şey yapıyor ama anlatımımda hiçbir haram yok hani aracı kullan evlenmek istiyorum diye ulaştırıyor tabi ablamız çok yaman çıkıyor reddediyor yani böyle hiç haram bir sahne düşünmeyin çünkü insanlar genelde böyle sahneleri hep haram yaşadığı için bunu da öyle zannedebilir öyle değil yani arkadaşımda hamdolsun çok mütedeyim güzel bir adam en ufak bir taşkınlık yapmadan da ablamıza yürüdü <gülüyor> Yani <gülüyor> ablamıza. neyse ee, bu arada evliler şu an yani filmin sonu evli bitiyor neyse böyle ablaya haber ulaştırıyor abla bakmam istemem Ulan arkadaş bir nasıl istemez beni diyor ya çok emin kendinden arkadaş olmuyor falan bak ibalası Sinan aylarca Hakan Taşhyandan Beyaz Gülü dinleye dinleye perişan ol ya bak gene topoloji çalışıyoruz ya Mehmet bir şu türküyü dinleyelim lan oğlum hangi türküyü ah gülüm beyaz gülüm be böyle Bizim perişan etti. Lan kardeş, deli misin, divane misin? Bu arada da bizim bir arkadaş var. Bu arkadaşta da, da o dönemlerde, Allah inşallah yine eski güzel hallerine getirsin inşallah. Suriye'ye gidiyordu, hadis ilmine. Oradaki, yanılmıyorsam Şam'da e, imam bir arkadaş var. Suriye'ye gidiyor yani, muhaddis olacak arkadaş. O arkadaş arıyor, çok kibar bir beyefendi. Alo, hocam durumlar böyle mi? Tamam, bu kız olmuş diyor. Bana geliyor diyor lan balgamla tükürmedik kalmış. Ay, ismini söyledim, dur ismini söylemeyeyim. Neyse, dur. <gülüyor> <gülüyor> o olmaz, ismi çıkar tamam mı? Tamam. şey hocam diyor, bu iş olmuş diyor yani. Lan bana geliyor lan diyorum arkadaş bu ablamız bak seni bir kovmadığı kalmış ama aylarca. Neyse ondan sonra bizim arkadaş bu ablaya artık bir şiir yazıyor. Olayı bitiren şiir. Hani derler ya hepsi yaralar sonuncusu öldürür diye ablaya şiir yazıyor. Çok ilginç bu arada şiirin içinde ablamızın iki ismi var o isimleri de geçiyor usta. ama söylemeyeyim şimdi. Yani şu şu dersem falan onlar uygun olmaz şimdi isim vermeyelim yakışık almaz. Ama çok ilginç en son ihaleyi kapattığı şiire bak. <gülüyor> Beyhude kesme cerrah göğsünde değil ka. Zümrüdü ankaç almış, vuslata var mı takvim? Kaf ardına hangi yoldan gideyim? Deva'yı aklıma ver, öldürür kalpsiz vehim. Nefsini içen ney sahrada olur mecnun? O en büyük düşmanım ah edip inler mahsun. Binneyzen ney üflese sarsa alemi efsun? Aklımı cezbedemez. Ruhum sesinden yoksun. Kucağımda ruhumla döndün masum Meryem'sin. Az sonra konuşurum, guftu gu'dan bərisin. Kandan pınar fışkırmış, Merveden mi dönersin? Ruhumu nehre bırak, Firavun'la beslensin. Şems'ten çıkan kervanlar yolunu aramazsa mihmanım olmasınlar menzilin bulamazsa elmas tara kül olsun saçını taramazsa çin paçavra vücudun saramazsa Ayda bence dört tane asa hakkıdır <gülüyor> değil mi? eyvallah selametle kaptı çocuğu da var <gülüyor> <gülüyor> Acaba hiçbir piramın mı diyor? <gülüyor> Eyvallah.